bana Rabbim kendi tarafından bir rahmet vermişse yani nübüvvet vermişse rahmet bunlardır kardeşler. Nübüvvet ve nübüvvet kaynaklı bir şey rahmetin ta kendisidir. Asıl rahmet budur. Nübüvvet kaynağından besleniyorsanız siz rahmete nailisiniz.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 فَذَرُّوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللّٰهِ Bırakın onu Allah'ın arzında istediği gibi otlasın. Başka bir surede bu deveden bahsedilince لَهَا ولكم شِرْبُ وَلَكُمْ shirbu يَوْمٍ مَعْلُومٍ deniliyor. Bu devenin içeceği, su içeceği gün de bellidir.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 Öldürdüler diyor. Kestiler o hayvanı boğazladılar. Bu sefer ceza yakın ceza. Nedir? Yakın azap. فقالة متta'u fî dârikum selâsete eyyân zâlike va'dun gayru <gülüyor> mekzûb Dedi ki diyarınızda yurdunuzda üç gün faydalanın. Bu kesinlikle yalana çıkarılmayacak bir vaat diyor. Hiçbir yalanı olmayan bir vaat. Bu vaat gerçekleşecek diyor 3 gün sonra. Gerçekten bedbatlığın tasavvuru mümkün değil. Mucize istiyorlar, istedikleri gibi geliyor.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 Ayetlerimizi gördükten sonra her bir kasaba iman etmeli değil miydi? İmanı kendisine fayda sağlasındı. Yunus kavmi dışında iman eden olmam diyor. İman etseler bunlara o gün zarfında yine kurtulacaklar. Deveyi kesmelerine rağmen o mucizeye bu şekilde nankörce karşılık vermelerine rağmen yine kurtulacaklardı. Fakat yine iman etmediler. Ve bu kadarı yani baş Ondan sonra felem ma caa amruna ne ceyna salihan vellezina amanu ma'ahu birahmetin minna ve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 ...çürümüş hurma gövdeleri, kütükleri gibi yere düştüler diyor. Ke ennehum e'cazu nehnin haviye. İçleri boşalmış hurma kütükleri gibi yere yıkıldılar diyor. Eğer Amerika Allah'a kafa tutmaya devam ederse... ...Rabbim dedilerse tabii öyle olacak bilmiyoruz olmayacağını...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 Bunda da elbette ki bir hikmeti vardır. Ya Resulallah, kavmin neler etti görüyorsun. Onlara bir be dua etsene diyor. Peygamber selamın kavmine bedduası yok. Aksine ne diyor? Rabbim, bağışla kavmimi فإنهم Rabbim kavmimi bağışla. O oh, bil, bilmiyorlar onlar. Affet onları. Yani iman etsinler ve senin affına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 Rabbimizin gerçekten kavi ve gerçekten aziz olduğuna. Dolayısıyla şu ayet-i kerime gereğince hadiselere yine teselli ile bakmaya çalışıyoruz. Ne diyor Cenab-ı Allah? La yeğurranneke tekellübüllezine keferu fil bilâd. Metâhun kalilu sümme mevâhum cehennem. Ve bi selmiyâd. Kafirlerin ülkelerde...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 Bir çığlık. Başka bir şey değil bazen. <gülüyor> <gülüyor> Yurtlarında dizüstü çöküp kaldılar. Diyor. O hey kim bizden daha güçlü diyenler bir rüzgarla helak edildiler <gülüyor> dizüstü çöküp kaldılar. Diyor. Kime kafa tutuyorsun?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 İmana meydan okuyorlardı. Salih Aleyhisselam'la haşa eğleniyorlardı. Onunla alay ediyorlardı. Biz sana, senden ümit bekliyorduk, ümit vardık diyorlardı. dalga geçiyorlardı yani haşa. Ondan sonra bittiler. Haber, ses, nefes hiçbir şey gelmez oldu ele innefemu ke far Rabbi işte mein özü bu Çünkü bu Semut kavmi rablerini inkar ettiler ve o halde ele <gülüyor> bu li bu Semut kavmi uzak olsunlar Allah söylüyor mu İlahi rahmetten uzak olsunlar. Allah'ın lütfu kereminden uzak olsunlar. O rahmet ki ve rahmeti ve si'at şey diyor Cenab-ı Allah. <gülüyor> ve benim rahmetim her şeyi kuşak üstes. Ama kime yazacak onları? Feseektubuha lillezine amelü ve kânü yettekûn. İman edenlere ve takva sahibi olanlara yazacağım ben olan.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 Cenab-ı Allah'ın elçileri olan melekler geliyor. Diyor ki, Estağfirullah, وَلَقَدْ جَاءَتْ İbrahim'e, اِبْرَاه۪يمَ بِالْبُشْرَا Selam". سَلَامًا Ant bizim gönderdiğimiz elçilerimiz, İbrahim'e müjde ile geldilerdi, ve selam dedilerdi. Kale selam Size de selam olsun. Fema lebife encae bi'iclin hanis Hiç vakit kaybetmeden Güzel bir şekilde Pişirilmiş, hazırlanmış Bir muzağa getirip Geliverdi diyor. Hanis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 Kim inanırsa Allah'a ve ahiret gününe, Allah ahiret gününe iman eden misafirine ikramda bulunsun. Diyor. Ha bunun için kendimizi külfete sokmayalım. Olmadık şekilde günümüzde bazen çok aşırı ikramlar, bilmem neler, misafir gelecek diye 15 gün öncesinden hazırlıklar başlıyor evde. Ona ne gerek?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 bir insanın ikramını yediğiniz zaman ona karşı kendinizde bir güzel duygular beslersiniz. Ona kötülük yapmak isterseniz de çoğunlukla o ikramından almışsınız ya o ikram alıkoyar. Bu da bir sırdır yani. İlahi sırlardan bir sır. Kâlu lâ Fark ettiler İbrahim Aleyhisselam'ın korktuğunu. Hayır korkma dediler. İnne ursilna ila kavmi lut. Biz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 Daimi cazî Subhan amma yasifun ve selamun ve